Alhamdulillah Rabb al-alamin. Ve salat ve selamü ala aşrîf al-Ânbiyâ ve amma bat Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye hamd Resulü Muhammed Allah. Sallallahu aleyhi ve sellem onun ailesine ve ashabına salat ve selam ettikten sonra Hafız Ahmed İbn Hacer el Asqalani rahimahullah'ın Buluğul Meram min Edilletil Ahkam isimli kitabından Oruç ile alakalı hadisleri kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Yüce Rabbimiz bizlere bu meclisimizde faydalanacağımız ilim öğrenmeyi nasip eylesin. Amin. Öğrendiğimiz ilimden de faydalanmayı nasip eylesin. Aramızdan hiç kimseyi bu meclisin bereketinden mahrum eylemesin. 543 numaralı hadis-i şerif. Ve an Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kâle Ebu Hurayrata radıyallahu anhtan yapılan rivayette o şöyle demiştir. Kâle Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Efendim. Men nesiye Ayağım. Kim unutursa o huva saimun oruçlu iken Ayağım. fe ekale au sheribe Bir şey yer veya da içerse Ayağım. fel yutimme savme orucunu tamamlasın. Fainne ma at'amahu Allahu wa saqahu zira'un un'ancak Allah yedirmiş ve Allah içirmiştir. Muttafakun aleyh. Hadisi şerifi Buhari ve Müslim ittifak ederek rivayet etmişler. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyla radıyallahu anhu'nun yaptığı rivayette o şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men nesiye ve huve kim oruçlu iken unutur da fe ekele av şeribe bu unutmayla beraber bir şey yer veyahutta içerse fel yutimme savmehu orucunu tamamlasın. فَاِنَّمَا أَطْعَمَهُ va وَسَقَاهُ Hakikatte onu yediren ve içiren Allah Azze ve Celle'dir. Muttefakun aleyh. Ebu Hureyze radıyallahu anhunun yaptığı bu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam oruçlu iken unutmak suretiyle bir şey yiyip içen kimsenin bu bir şey yiyip içmesinin orucuna zarar vermeyeceğini ve bu bir şey yiyip içtikten sonra orucun bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam etmemesini orucunu yani imsak etmesini, devam etmesini, tamamlamasını söylemekte arkasından da bu hükmün illetini şu ifadeyle açıklamaktadır. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam Zira bu kimseyi yediren ve içiren Allah Subhanahu ve teala'dır. Çünkü ona unutturan Allah Subhanahu ve teala'dır. Öyleyse bu oruçluyken unuttup yeme içme işi, Allah'ın ona bir ikramı, Allah'ın ona bahşettiği bir rızık, lütfettiği bir nimet sayılır. Hadisin ikinci lafzında, Altta, altta diyor ki Walil Hakimi, Hakim'deki lafızı da şöyledir: Men aftarafi Ramazane, kim Ramazan'da iftar eder yani orucunu bozarsa nasiyen unutmak suretiyle unutarak fala kabaa' alayhi wa la üzerine ne bir kaza ne de bir keffaret vardır. Arkasından da denilmiş ki ve sahi sahih. Bu lafızda sahihtir. Bu ikinci lafızla birinci lafız arasında büyük ve önemli bir fark var. Zira ikinci lafızda, birinci lafızda belki mücmel olarak ifade edilen veyahut da bazı şeylere has sanılan bir ifadenin ikinci lafızda umum olduğu belirtiliyor şöyle ki Ebu Hureyre hadisinin yani birinci hadisin lafzında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da unutarak yemek ve içmekten bahsediyor. Yani orucu bozmaya, yeme ve içme olayını zikrederek örneklendiriyor. Eğer ikinci rivayet olmasaydı, yani hakimin, hakimin lafzı olmasaydı, şöyle diyebilirdi belki birisi, bu, unut, bu unutma fiili anca yeme ve içme de geçerlidir. Yeme ve içmenin dışında orucu bozan şeylerden birisini unutarak yapan kimseye o günü kaza etmesi gerekir. Zira Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada yemekten ve içmekten bahsediyor. Ancak usul alimleri diyorlar ki böyle yerler için burada bu isimlerin zikredilmesi meselenin onlara has olduğunu beyan etmek için değil sadece orucu bozan şeylere misal vermek maksadıyladır. Yani galiben Oruçlu insan unuttuğu zaman yer ve içer. Ve orucu bozan en yaygın, en belirgin şey yeme ve içmedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı yeme ve içmeyi orucu bozan şeylere örnek olarak zikretmiştir. Yoksa bu hadisteki hükmün yeme ve içmeye has olduğunu beyan etmek için değil. Yani ikinci lafızdan şunu da anlıyoruz. Yeme, içme ve bunun dışında orucu bozan ne varsa... Bütün bunları insan oruçlu iken yaparsa e, Unutarak yaparsa Bu kimseye kaza gerekmez Yani birinci hadisten Anlaşılan yeme ve içmenin üzerine ikinci hadiste neyi ilave ediyoruz Orucu bozan sair ne kadar şey varsa Hepsini Mesela cima da buna girer mi Evet cima da buna girer Hem bu ikinci hadisteki Men aftara Kim iftar ederse sözünün umumundan yani kim orucunu bozarsa, yani orucunu bozan herhangi bir şey ile bir bu lafızdan anlıyoruz. Bir de bu ikinci lafzın sonunda başka bir ibare daha var. Diyor ki, falah kabaha aleyhi o kimseye kaza yoktur ve vala keffara kefaret de yoktur. Biz bu kefaret lafısından ayrıca ne anlıyoruz? Özellikle Cima meselesini anlıyoruz. Zira Orucu bozan kimsenin tam müden, kasten orucu bozan kimse anca cima suretiyle orucu bozarsa kendisine kefaret gerekir kaza ile birlikte. Yani bu ikinci hakimin lafzı bundan dolayı bu derece önemli. Hadis-i şeriften çıkartılan istinbat edilen hükümleri şöyle sıralayabiliriz. Birincisi oruçlu iken bu oruç ister farz ister nafile oruç olsun unutmak suretiyle orucu bozan kimse bu orucu bozma işi ister yeme içme suretinde olsun ister cima etme veyahut da orucu bozan herhangi bir şeyi işleme suretiyle olsun unutmak suretiyle yer yapılmışsa oruç bozulmaz unutarak yiyen içen cima eden kimsenin orucu bozulmaz unutarak yeme içme anlaşılıyor da unutarak cima etme nasıl olur ola bilir, olabilir insan unutabilir ikincisi böyle bir kimse yani unutarak yiyen ve içen kimse eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğunu itibara alarak orucunu tutmaya devam ederse böyle bir kimsenin orucunda herhangi bir naks ve eksiklik yoktur, bu kimsenin orucu da tamdır zira Efendimiz aleyhisselam فَلْيُتِمْ مَ سَوْمَهُ buyurur. Yani orucunu tamamlasın. Demek ki bir kimse unutarak yer ve içer sonra imsak etmeye yani oruç tutmaya devam ederse böyle bir kimsenin orucu tamdır. Bu kimsenin orucunda bir eksiklik söz konusu değildir. Üçüncü faide veyahut hüküm bir kimse unutarak yaptığı iş o kimsenin kendisinden nispet edilmez. Zira ona unutturan hakikatte Allah subhanahu ve teâlâdır. Burada da oruçlu olan kimseye de kendisi yediği içtiği halde yeme ve içme ya da yedirme ve içirme fiili kime nispet edilmiş? Allah'a nispet edilmiş denilmiş ki hakikatte onu yediren ve içiren Allah'tır. Halbuki bu yeme ve içmeyi yapan kimdir? Adamın kendisi. Neden Allah'a nispet edilmiş? Çünkü O'na unutturan Allah subhane ve teala olduğu için. Başka bir faide Unutmak Beşer üzerinde Biz insanlar üzerinde her daim Olması mevzu bahis olan bir meseledir. Unutmak Bizler üzerinde her zaman Vuku bulan Her zaman içine düştüğümüz Her zaman başımıza gelen bir şeydir. Bundan dolayı Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bizlere olan rahmetinden ve dinimizde bizler için bir sıkıntı, bir harac ve meşakkat dilemediği, aksine genişlik, rahatlık ve kolaylık dilediği için unutarak yaptığımız işlerden dolayı bizleri sorumlu tutmamıştır. Zira madem ki bizlere unutmak varit her birimiz üzerine ve unutmak bizlerde bir eksiklik değil. Zira Bizler unuttuğumuz gibi Allah Subhanahu ve teala'nın peygamberde ne yapıyordu? Unutabiliyordu. Unutma. Bizler hakkında varit olduğu gibi onun hakkında da var. Hal böyleyse Allah Subhanahu ve teala bizlere sorumlu kıldığı şeylerde unutma dolayısıyla bizlerden meydana gelecek taksiratı boynumuza bir yükümlülük olarak koymamış. Bu konuda bize bir genişlik bir kolaylık nasip etmiş. Bu bizlere olan rahmetini ve dinin ne kadar kolay geniş ve rahat bir şey olduğunu gösterir. Bununla birlikte insanda varit olan unutmadan dolayı o insan hakkında da herhangi bir küçük düşürme veyahut da insanın zayıflığını ve eksikliğini gösteren bir emare yoktur. Yani insanların en basit sıradan bir kimsesi de unutarak yiyip içebileceği gibi en dindarı, en takvalısı da unutarak yiyip içebilir. Bu onun orucuna bir zarar vermeyeceği, tesir etmeyeceği gibi o kimsenin takvasına da, diyanetine de tesir etmez. Bununla beraber dedik ki, unutma ile insanın ibadetlerinde meydana gelecek olan halel veya da nakıs Allah'ın şeriatında affedilmiştir unutma sebebiyle oluşacak şeylerin üzerine herhangi bir hüküm tereddüt etmez. Şeriat naslarında unutmanın iki tane de kardeşi var. Nasıl ki insan beşer unutarak yaptığı işlerden dolayı mesul sorumlu değilse aynı şekilde unutma gibi unutmanın iki kardeşi daha var. O onlarla beraber yaptığı herhangi bir eksiklikte sorumlu olmaz. Bunlardan bir tanesi Cehalet bir tanesi de ikrah yani zorlamadır. İnsan unutarak yaptığı işten mesul değildir. İnsan cahilce yaptığı bilmeden yaptığı işten mesul değildir. İnsan zorlanarak yaptığı işten mesul değildir. Bu şeriat umumunda. Peki bizim meselemiz orucu, orucun bozulması ve bozulmaması hususunda insan nasıl ki unutarak bir şeyi yer ve içerse orucu bozulmuyorsa Aynı şekilde cehaletle bir şey yer ve içerse yine orucu bozulmaz. Ne gibi? Adam mesela orucu bozan şeylerden bir tanesinin orucu bozacağının hükmünü bilmiyor olabilir. Oruca niyet eder, orucu bozacağını düşündüğü şeylerden imsak eder. Ama bununla beraber orucu boz, boz, bozacağını bir şeyin bilmeden onu yemeye içmeye kullanmaya devam ederse bu kimse bu bilmemezlik yüzünden muakaze edilmez. Yani ona sen bu bilmediğin işlem dolayı o orucun batıl oldu ve onu kaza etmek durumundasın denilmez. Bu neyle alakalı bir cehalet? Hükümle alakalı bir cehalet. Yani yediği, içtiği veya kullandığı şeyin orucu bozup bozmamasıyla alakalı bir cehalet. Cehalet bir de şöyle cereyan edebilir. İnsan orucu bozan şeylerle alakalı cahil değildir. Ancak içinde bulunduğu hal durum ile alakalı cahil olabilir. Mesela geceliğin sahurdayken imsakın girmediğini zannederek daha imsak vaktini fecirin doğmadığını zannederek hala gecede ve hala sahurda yemenin içmenin kendisine hala caiz olduğunu zannederek yiyip içmeye devam edebilir. Bu adam hangi konuda cahil? Yeme içmede mi cahil yoksa durumda cahil. Yani vakitin girip ile alakalı cahil. Böyle bir kimse de mazur mudur? Evet böyle bir kimse de yine mazurdur. Çünkü o içinde bulunduğu durumu ne zannediyor? Hala yemenin içmenin mübah olduğu bir vakit zannediyor. Halbuki bu durumda o hata etmiş. İşin hakikatinde aslında fecir doğmuş. Ancak bu kimse bu cehaletinden dolayı mazurdur ve kendisinin orucu geçerlidir. Bununla beraber yine aynı şekilde. İnsan gündüz vakti oruçluyken güneşin battığını zannetse. Burada hangi durumdan cahil? Yine halden cahil. Yani içinde bulunduğu durum. Gündüz mü? Yoksa akşam oldu mu? Bu konuyla alakalı bir bilgisi var. Ama o bilgi doğru bir bilgi değil. Zannediyor ki güneş battı. Düşündü, taşındı, baktı. Yani hava kapalı veya kapalı bir yerde kendisi. Takdir etti. Güneşin battığını varsaydı ve orucunu açtı. Sonra bir baktı ki güneş batmamış. Bu kimse de yine bu konuyla alakalı, içinde bulunduğu hal durumla alakalı, cahil olarak hareket ettiği için yine bu kimsenin orucu tamdır, sahihtir. Kendisinde bunu kaza etmesi gerekmez. İki durumla da alakalı sünnette eserler varit olmuş. Birincisi meşhur biliyorsunuz. Allah subhanehu teala'nın kulu ve Hatta el fecir. Fecirden siyah iplik beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yemeğe içmeye devam edin. Ayetinin sahabenin bir tanesi oradaki gördüğü lafızlarla anlamış. Yanına yastığının kenarına bir siyah bir beyaz iplik koymuş. Ve onları ayırt edinceye kadar yemeğe içmeye devam etmiş. Biz kesin biliyoruz ki onları ayırt edecek vakitin gelmesi tane zaman olur. Güneşin doğması yani fecirden belki bir saat bir buçuk saat sonra. Bu adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme durumunu arz edince Efendimiz aleyhisselam ona ayetteki beyaz iplik ve siyah iplikten kastın gecenin siyahlığı ve fecrin aydınlığı olduğunu söylemiş. Yani onun yaptığı bu işte hatalı olduğunu beyan etmiş. Ancak bu, bununla beraber ona bu şekilde siyah ipliği beyaz ipliği yanına koyup da Onları ayır dedinceye kadar bekleyip yemesini içmesiyle tuttu oruçları. Kaza etmesine emretmemiş. Yani bu adam bu işi hangi haliyle yaptı? Cahilce yaptı. Aslında işin hakikatinde fecir doğduktan sonra yemeği içmeye devam etti. Ama o ne zannediyordu? Hala yemesine içmesine izin verilmiştir. İkinci suret yine Nebi Aleyhisselatu vesselam zamanında bir gün hava kapalı ya bulutlar sebebiyle veyahut da bir toz fırtınası sebebiyle Sahabeler güneşin battığını zannetmiş, takdir etmişler Bu şekilde iftarlarını etmişler Ardından bir de bakmışlar ki hava açılınca güneş hala batmamış Bu konuyla da alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden Onlara o günün orucunu kaza etmelerini emretmesiyle alakalı bir şey varit olmamıştır Şöyle denilebilir, şöyle denilebilir mi? Tamam varit olmamış da belki peygamber aleyhisselatü vesselam onlara o günü kaza etmelerini emretmiştir. Nereden biliyoruz emretmediğini? Şuradan, bu şundan dolayı biliyoruz. Eğer böyle bir şeyde öyle bir emir aleyhisselatü vesselam'dan sadır olmuş olsaydı bu mutlaka bize nakledilirdi. Nakledilmediğine göre diyoruz ki nebi aleyhisselam böyle bir emirde bulunmamış. Dedik ki cahillik neyin? Nisya'nın kardeşi. Bir kardeşi daha var o da nedir? O da ikrah. Yani zorlama suretiyle. İnsan zorlanarak, ölüm tehdidiyle, hapis tehdidiyle veyahut hatta buna benzer bir şeyle zorlanarak işlediği şeylerden dolayı sorumlu değildir. Mesele ta ki bir başkasının hukukuna müdahale edinceye kadar. İnsan zorlayarak, zorlanarak mesela birisi ona karısını boşamasını zorlayabilir. Bu zorlama sonucu adam karısını boşasa bu, bu boşa talak geçerli olmaz. Hatta bir insanı zorlayarak ona küfür söz söylete bilir. Zorlanarak söylediği bu küfür sözden dolayı o kimse Allah katında muhakaze edilmez. Ama nereye kadar dedik? Ta ki bir başkasının hukukuna müdahale edinceye kadar. Birisi bir diğerini zorlayarak başkasının malını çalmaya itse, o da onun malını çalsa bundan dolayı mesul olur. Çünkü artık tamam sen kendini kurtardın zorlanmadan dolayı ama artık bu işin zararı nereye gitti? Bir başkasına. Birisi zorlayarak bir başkasına zarar verdirmeyi dilese. Onun malına veya canına zarar verdirmeyi istese zorlayarak. Zorlanan kişi de bunları yapsa yine bunları tazmin etmek zorundadır. Çünkü sorumludur. Kendisini kurtaracağım diye bir başkasına tehlikeye atma hakkı yoktur. Bu üç tanesi. Unutmak. Cahil olmak, hükmü veya durumu bilmemek veya zorlanmak bizler üzerinden Allah azze ve celle'nin yükümlülüğünü kaldırdığı meselelerdir. Elhamdülillah. Bakara suresinin sonunda ayet de ne diyoruz? Rabbena la tu'akhizna in nesina au Ey Rabbimiz. Bir konuda eğer unutursak veya hata edersek bizleri bundan dolayı muahaze etme. Sahih-i Müslim'de gelen rivayette Rabbimiz bu ne şekilde cevap veriyor? Tamam. Evet. Yani hata ile veya unutarak yaptığınız bir şeyden dolayı sizler için bir muahaze yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de bu ümmetin üzerinden hata, misyan yani unutma ve zorlandığı meseleleriyle alakalı sorumluluk kaldırılmıştır. Bu konularda maafudurlar yani affedilmişler demektedir. Öyleyse tekrar edelim oruçla alakalı. Bir kimse oruçluyken unutarak yer ve içerse orucu bozulmaz. Orucunu tam, de, tamamlamalı, devam etmeli. İkincisi hükmü veyahut da hali bilmeyerek yer ve içerse yani cahilce yine orucu bozulmaz. Kaza etmesi gerekmez orucunu tamamlar. Üçüncüsü zorlanarak orucunu bozdur, orucu bozdurulursa yine orucu bozulmaz. Kaza etmesi Gerekmez Zorlanarak nasıl bozdurulabilir oruç Zorlamanın kapsamına şu, şu da girer Yani illa o adama silah dayayıp zorlamaya gerek yok Zorlamak şu demek Yani adam bunu kendi isteğiyle Yapmıyor İstek dışı, istem dışı yaptırılıyor Mesela birisi oruçluyken takatten düşse Böyle baygınlık geçiriyor gibi olsa Hemen oradan toplansalar Bir bardak suyu zorla adamın da ağzına dayasalar Ve ağzına su dökseler Onun boğazından da midesine Bu sular gitse bu kimsenin orucu bozulur mu bununla? Bozulmaz. Neden? Çünkü kendisi su içmeyi kat etmedi. Murat etmedi. Ama adam dese ki hey arkadaşlar bak ben arada bir baygınlık geçiriyorum eğer baygınlık geçirirsen benim ağzıma bir su verin kendime gelirim inşallah dese birkaç saat sonra da adam bayılsa. Onlar da onun sözüne binaen suyu geceseler dökseler. Bunun orucu bozulur mu? Neden? O anda baygınlık halinde iradesi yok. Önceden ne yaptı bunu? kastetti, söyledi. Bunları çıkardıktan sonra tersinden şöyle söylüyoruz. Demek ki bir kimse orucu bozan şeylerden birisini işlediği zaman orucunun bozulması şu üç şarta bağlıdır. Bir, adam hatırlıyor olacak. Oruçlu olduğunu hatırlıyor olacak. Yani ne olmayacak? Unutmuş olmayacak. İki, adam yaptığı bu işin ve içinde bulunduğu durumda o işi yapmanın Orucu bozduğunu biliyor olacak Yani ne olmayacak Cahil olmayacak Üçüncüsü adam Bu orucu bozan şeyi Kendi kasıt ve iradesiyle yapacak Yani neyle olmayacak İkrah ve zorlama ile Olmayacak Hadisten anladığımız başka bir faide Eğer bir kimse Unutarak yer ve içerse Orucu bozulmadığına göre Unutmadan yer içerse bunun orucu bozulur. Bu da icma ile. İcma ile unutmadan, hükmünü de bilerek ve herhangi bir zorlanma içinde olmadan bir kimse orucunu yer ve içerse bu kimseye kaza gerekir. Neye binaen söylüyoruz bunu? Çünkü diyor ki burada unutursa kaza gerekmez. O zaman unutmazsa kaza gerekir. Hangi durumlarda? Oruç bozulduğu zaman kazanın gerektiği durumlarda. Zira orucu bozmada iki durum söz konusu. Birazdan inşallah onları zikredeceğiz. Birincisinde sadece kaza gerekir. Birincisinde kaza ile beraber bir de kefaret gerekir. Her iki durumda da yapan kimse eğer taksir yapmışsa, herhangi bir mazeret özür bir şeyden dolayı yapmamış ise bunlarla birlikte bir de tövbe ve istiğfar etmesi gerekir. 544 numaralı hadis i Şerif. Ve <gülüyor> an Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kâle kâle Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem men zera'ahul kay'u kime kusmuk galip gelirse fela kaba'a aleyhi. Böyle bir kimsenin orucunu kaza etmesi Gerekmez. Ve men isteka'e e kimde kusmayı isterse, yani isteyerek kusarsa, fe aleyhil kaba'a. Bu kimseye ne gerekir? Orucunu kaza etmesi. Revâhul hamse. Bunu beş rivayet ettiler. Kimdi beşi? İmam Ahmet'le beraber dört sünen sahibi. Dört sünen sahibi. Tirmizi. Ebu Davut İbn-i Mace ve Nesai. Diyor ki arkasından Ve e Allahu Ahmet. Ahmet de yani İmam Ahmet bu rivayetin illetli olduğunu beğenettiler ettiler. Rivayetin illetli olduğunu söylediler. Bununla beraber Ve kavvahu darakutni. Darakutni de onun aksine bunun kavi bir rivayet. Kuvvetli güçlü bir rivayet olduğunu söyledi. İmam Ahmet'in bu rivayeti talil etmesinden bahsetmeyeceğiz. Hadislerin tenkidinde hadislerin zayıf müsahime olmasını ayırt etmek için çok büyük ve muazzam derecede zor ciddi ihtisas gerektiren bir ilim var. Bunun ismine de ilal ilmi deniliyor hadis ilminde. Bu işi ancak, bu ilal ilmini ancak bu konuda çok derin bir ilme sahip. Rusuh etmiş. Hadislerin çok büyük bir çoğunluğunu Binlercesini yüzbinlercesini bilen onların senetlerinden haberdar olan bu işin tabipleri bu işin sarrafları olan büyük alimler büyük imamlar yapabilirler. İmam Ahmet de onlardan birisi bu hadisi illetli olduğunu söylemiş hadisin içerisinde bir illet olduğunu beyan etmiş. Bu daha ayrıntılı bir şekilde mutlaka anlatılmış ama şu anda burada buna değinmeyeceğiz. Bununla birlikte ilim Mehlin'den hadisin sahih olduğunu söyleyenler var. Şeyh El Albani bunlardan bir tanesi. bizlerde onun tasihine itimat ediyoruz. Yani hadis sahihtir inşallah diyoruz. Ebu Hureyla radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadiste Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar. Diyorlar ki kime kusmuk galip gelirse ne demek yani kusmuk galip gelirse evet. kendi isteğiyle değil kendi iradesiyle değil istemeden elinde olmadan kusar kusmak zorunda kalır ise böyle bir kimseye kaza etmesi gerekmez orucunu. Yani onun orucu bozulmaz. Ancak diyor ki ve men istekâe kim de oru, kusmayı kendisi isterse bu istaka fiilindeki başındaki bu elif ve sin te takısı Arapçada başına geldiği fiillerin içine istemek anlamı katar. Mesela biz istihâne diyoruz. İyyâke ne'budu ve iyyâke neste'în İstihane ne demek? Yardım, istemek. Başındaki bu elifsin T'den dolayı. Mesela istiade diyoruz. Aslında o nedir? İad-ı, eûzü diyoruz. Ama istiade de deniliyor. O ne demek? Yani sığınmayı isteme. Bunun gibi. İstihate diyoruz mesela. O ne demektir? Gavf yani medet isteme. İstiska namazı duydunuz mu? İstiska. Ne demek istiska namazı? Yani sulanmayı, yağmur inmesini isteme namazı. Buradaki de fiilin başına bu is, elif, sin ve t harfleri gelmiş. Yani men istekâe kim kusmayı isterse. Bu şu demek. Kendi iradesiyle ve kendi fiiliyle taammüden kast ederek kusarsa fe'aleyhil kaba. Böyle bir kimseye ne gerekir? Kaza gerekir. Yani ne demek? Orucu bozulmuş olur. O zaman diyoruz ki, insanın iradesi ve kastı dışında kusması orucu bozmaz. Bu konuyla alakalı ilim ehlinin çoğundan, cumhurundan nakiller yapılmaktadır. İlim ehlinden bazıları, yani ilim ehlinin çoğu bu görüştedir, İlim ehlinden bunun aksini söyleyenleri bilmiyoruz, ilim ehlinin umumu böyle söylüyor demekte. Yani insanın istemeden kusması halinde orucu bozulmaz. Diyoruz ki hatta velev ki bu kusma ağız dolusu bile olsa. Bu kusma ağız dolusu bile olsa. İkincisi insan kusmaya taammut ederse yani kendi isteğiyle kusarsa böyle bir kimsenin orucu da bozulur. Bununla alakalı yine ilim ehlinden bazıları bilerek kusan kimsenin orucunun bozulacağıyla alakalı icma nakletmişler. Ancak bununla da alakalı yine eski sahabeden de ve daha sonraki nesillerden de zayıf da olsa bir hilaf var. Ama raci olan görüş yine isteyerek taammüden kusan kimsenin orucunun bozulacağı. İsteyerek müden kusmak nasıl olur? Nasıl olur? İnsanın fiiliyle olabilir. Kendi eliyle ne yapabilir mesela? Elini boğazına sokarak insan kusmayı kast edebilir. Kendisini kusturacağını düşündüğü kötü, iğrenç bir şeye bakma suretiyle de olabilir. İnsan kusmak için kendini kusturacak pis bir şeye bakarsa, kusma kastıyla o kimse de bu hadisin kapsamına girer. Ya da koklayarak da ne olabilir? Olabilir. Kendisini kusturacağını düşündüğü kusmak isteğiyle kendisini kusturacağını düşündü pis iğrenç bir şeyi koklamak suretiyle insan kusarsa böyle bir kimse de kusmaya taammut etmiştir. Yani onun orucu da ne olur? Bozulur. Burada şu ikisinin arasına ayırıyorlar alimler. Diyorlar ki kusmuk bozar ama kal denilen bir şey var. O bozmaz. O şu. Kusmuk nedir? İnsanın yediği içtiği şeylerin midenin dönmesiyle işte devaranıyla midenin bulanmasıyla İstem dışı, midenin ha yani ittirme suretiyle insanın ağzından çıkması. Bu kusmak. Bir de şöyle bir şey var. Hepimizin başına çok geliyor. Çünkü Ramazan'da, iftarda, sahurda öyle bir yiyoruz ki midede nefes alacak yer kalmıyor. Dolayısıyla biz nefes alırken midemiz içinde kusma şeklinde değil de midenin içinde bazen acı veya ekşi sular ne yapıyor ağzımıza? Gelebiliyor. Bunun ismi kusmak Değildir. Buna başka bir isim veriyor. Bu da orucu bozmaz. İnsan yani o şekilde çünkü bu nefes almak için, bu midesindeki gazı çıkartmak için kendi fiiliyle bazı şeyler yapıyorlar değil mi? Bazı şeyler yapıyoruz. O gazı çıkartmak için. O gazla beraber bazen ne çıkıyor midemizden? Acı su veyahut da bir iki küçük yemek parçası çıkan. Biliyor bu kusmak demek değildir. Orucu bozmaz. Bu hadisten bir şey daha anlıyoruz. İnsanın kendisine vacip olan orucu kusmak veya hutta bu hadiste zikriyle şekilde kusma veya başka bir sebeple bozması halinde iradesi kastı zorlanmadan bilerek bozması halinde bu kimseye ne gerekir? O günü kaza etmesi gerekir. Bu hadisten bunu anlıyoruz. O günü kaza etmesi gerekir. Yani bir kimse bilerek orucunu yer ve içerse ona ne gerekir? Bir gün o günü, kaza etmesi gerekir. Bu yeme ve içme işi bazen adam cidden mağdur olduğu için, cidden buna ihtiyaç duyduğu için olabilir. Adam tamamen helakın eşiğine gelmiştir. Tamamen bitkin düştür, düşmüştür. Bundan dolayı insan yiyip içip orucunu bozabilir. Böyle bir kimseye sadece o günü kaza etmesi yeterlidir. Ancak böyle bir mecburet, zaruret durumu olmadan yiyen içen kimseye o günü kaza etmeyle beraber başka ne yapması gerekir? Bir günde e, kaza etmeyle beraber tövbe ve istiğfar etmesi gerekir. Çünkü yaptığı iş büyük bir günah irtikab etmektir. İslam'ın şairinden olan, İslam'ın üzerine bina edildiği en büyük şeylerden bir tanesi oruçtur. Bu oruçta kolaylık, tesahül, gevşeklik gösterdiği için Allah'ın hurmatını basit sebeplerle, ezip geçmede bir beis görmediği için ayrıca Allah'a tövbe etmesi gerekir başka bir mesele diyelim bu adam geceden niyet etmedi, imsak etmedi o gün oruç tutmadı herhangi bir özür olmadan keyfi olarak bu kimseye yapması gerekir bu kimseye o günü kaza etmesi gerekmez böyle bir kimsenin kaza yapacak bir durumu yok, aynı bu kime benzer biliyor musunuz namazı taammüden terk eden kimseye benzer eğer adam oruca hiç başlamamışsa biz o kişiye deriz ki sana kaza gerekmez. Ne gerekir? Tövbe ve istiğfar etmen gerekir. Çünkü çok büyük bir günah işledin ağlasızla bol bol nafile ibadetler yap kendini Rabbine affettir denilir. Bundan şu anlaşılmaması lazım. Demek ki insanın oruca geceden hiç başlamaması gündüz bir şey dolayısıyla onu yemesinden daha hafif bir şey. Çünkü gündüz yediği zaman ona kaza hakkı verilmiş ama geceden hiç niyetlenmediği zaman bu adamın kaza etmesine bile gerek yok. Böyle denilmemeli. Burada söylendiğimiz şey bu adamın kaza etmesine gerek yok değil. Bu adama kaza etme hakkı bile tanınmamış. Kaza ederek bu durumu kurtarma gibi bir şansın yok. Artık bu geçti. Sen vaktinden önce buna niyet etmediğin için bu durumda sadece tövbe ve istiğfar edersin. Bunlarla birlikte, bu iki hadis-i şerifle birlikte orucu bozan şeyleri tamamlamış olduk. Şimdi bir özetleyelim. Bu hadislerde zikredilen ve zikredilmeyen fukahanın diğer başka delillerden istimbahat ederek ortaya çıkardığı, koyduğu, orucu bozan şeyleri sıralayarak hatırlayalım. Çünkü biliyoruz ki Burada aldığımız naslar sadece sünnet nasları. Dinde delil olacak mastar edilir, deliller ise sadece hadislerden, sünnetten ibaret değil. Bunun yanında başka ne var? Allah'ın kitabı var, sünnet var, alimlerin kullandığı istimbat metotları var, kıyas gibi veyahut da ümmetin üzerinde icma ettiği meseleler var. Ondan dolayı fukaha, fıkıhçılar kitaplarında meseleleri zikrederken bunları sadece sünnetten istihraç etmiyorlar. Sadece sünnetten çıkartmıyorlar. Bunun yanında kıyas da kullanıyorlar. Bunun yanında icmadan da delil hak ediyor. İcmayı da delil olarak kabul ediyorlar. Bunun yanında ulemanın kendi aralarında ihtilafı olan diğer edilleyi de diğer delilleri de, delil kaynaklarını da kullanıyorlar. Biz bunları kullanarak inşallah ilim ehlinin kitaplarından derlediğimiz özel şekilde orucu bozan ve bozmayan şeylerden bahsedelim şimdi öncelikli olarak orucu bozan şeyler şu itibara göre ikiye ayrılabilir bir orucu icma ile bozan şeyler yani bütün ümmetin üzerinde ittifakıyla orucu bozan şeyler bir de orucu bozmasını bazı alimlerin söylediği bazılarını ise bozmadığını söylediği şeyler yani üzerinde orucu bozup bozmadığında ihtilaf olan şeyler ikinci taksimimiz de şöyle Orucu bozduğu zaman Sadece kaza gerektiren şeyler Orucu bozduğu zaman Kaza ile birlikte bir de Galiz olan ağır olan kefareti gerektiren şeyler Şöyle diyoruz Orucu bozan şeyler Birincisi Bir cima etmek Ne demek cima etmek Yani cinsel ilişkide bulunmak Cinsel ilişkide bulunmak. Bil fiil. Yanlış anlaşılmasın diye açık konuşacağız. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken ne yapıyordu eşleriyle? Mübâşeret ediyordu. Yani cinsel ilişkiden kastımız mübâşere etmek, sevişmek değil. Bil fiil. Erkeğin cinsel organının kadının cinsel organının içerisine girmesi. Cima dediğimiz şey bu. Bu şekilde cima orucu icma ile bozar. Hatta İnzal vuku bulmasa bile. İnzal vuku bulmasa ne demek? Yani meni boşalma olmasa bile. Eğer bu şekilde hakiki olarak cima sudur ettiyse ortaya çıktıysa, İnzal olsa da olmasa da ne olur oruç? Bozulur icma ile. Sadece orucun bozulmasının bu sureti. Yani cima şekliyle orucun bozulması, kaza ile birlikte, Ağır kefaretin gerektiği tek durumdur. Kaza ile birlikte ağır kefaretin gerektiği tek durum insanın farz olan Ramazan orucu esnasında eşi ile cinsel ilişkiye girerek orucu bozmasıdır. Böyle yapan bir kimseye sırayla tertibe göre 1. O günü önce kaza etmesi. 2. Şimdi kefaret. Kefaretin yani biri bir Bir köle azat etmesi Eğer bir köle azat edecek Maddi gücü imkanı yoksa iki ay boyunca peş peşe oruç tutması Aralık vermeksizin Eğer bunu yapmaya da Takati gücü yoksa 60 tane fakiri doyurması suretiyle olur Yani Ramazan günü Oruçlu iken Eşiyle cinsel ilişkide bulunmak suretiyle Orucunu bozan kimseye Önce kefaret gerekiyor bu kefaret şu üç şeyden birisini, o da sıra, sıralamaya göre, adamın tercihine göre değil. Yani güçlü kuvvetli birisi diyelim, oruç tutmaya gücü yeten birisi, bununla beraber zengin. Ne yapamaz bu adam? Peş peşe oruç tutma şeyini atlayıp ne yapamaz? 60 tane fakir doyurayım, konu kapansın diyemez, böyle mi? Bu mesele de ilim ehli arasında bir ihtilaf meselesi. İlim ehlinden bazısı böyle işte padişahlar, melekler, halifeler onlardan böyle fetvalar sadır olduğu zaman onlara mecburen bu şeyi bozarak köle azat etmeyi zikretmeden diyorlarmış gibi iki ay peş peşe oruç tutman lazım. Çünkü biliyor ki adam padişah. Köle azat etmek nedir ki? Ne yapacak? Kolay bir şekilde bu, bu Allah'ın haramını irtikap edecek, bu hududu aşacak ve peşinden köle de azat eder. 60 tane değil, 600 tane, 6000 tane fakir doyurur. Ve bu ona kolay gelir. Ona zor gelen şey nedir burada? İki ayı peş peşe oruç tutması. İlim ehlinden bazıları onları zevk etmek. Böyle bir şeyin önüne mani olmak için bu sıralamayı veya böyle bir tercih hakkını sunmadan onlara direkt öncelikle diyorlarmış ki ayı peş peşe oruç tutacaksın. İlim ehlinden bazıları da bunu tenkileerek diyorlar ki hayır böyle değil. Bu adamın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gelecek olan biraz sonra hadisinde söylediği gibi şöyle denilir. Sen böyle bir iş yaptıysan bir köle azat et. Eğer derse ki adam gücüm yetmiyor, o zaman dersin ki iki ay oruç tut. Derse ki adam onu da ben yapamam, o zaman dersin ki o zaman altmış fakiri doyur. Bu sadece hangi şekilde oruç bozmaya, bozmada geçerli? Cima. Cima halinde. Yemenin, içmenin ve diğer orucu bozan şeylerin bu, bu, burada cimaya kıyas edilmesi doğru bir kıyas değil. Çünkü yapılan iki şey arasında çok büyük fark var. Bu farklarla beraber böyle bir kıyas usulen, dinen, şer'an, caiz olmaz. Yani yiyerek içerek orucunu bozan kimseye bizde denildiği gibi 61 gün oruç tutması gerekmez. Biz iki ay peş peşe oruç diyoruz. Bu 60 gün mü? 61 gün mü demek? Her zaman böyle demek olmaz. İki ay dediğimiz burada arkadaşlar önemli bir şey. Burada iki ay dediğimiz mesela Haziran ve Temmuz değil. Ocak ve Şubat değil. Nedir peki? Allah'ın ay olduğuna itibar ettiği Allah'ın şer'i hükümleri kendisine havale ettiği aylar. O aylar hangileridir? Hicri olan yani kameri olan aylar. Ayın hareketlerine göre hesaplanan aylar. Bu çok önemli bir şey. Kadının iddeti de bu aylara göre bilinir. Kadının iddeti de bu aylara göre bilinir. Kadının haiz ve nifası da bu aylara göre bilinir. Ramazan'ın başlaması da bu ayda. Hac da bu ayda. Diğer şer'i olan bütün meseleler kamerin yani ayın hareketleriyle oluşan aylarla bilinir. Şeriatta itibar edilen aylar bunlardır. Yoksa diğer aylar değil. Diğer ay olduğu için adama ne diyoruz? 60 gün 61 gün gerekir diyoruz. Hayır öyle gerekmeyebilir. İki ay peş peşe 29 olabilir. Bu durumda kaç gün tutacak adam? Kaç? 58 gün tutacak. Birisi 29 birisi 30 olabilir. İkisi de 30 olabilir. Hangi ay olduğu burada bilmiyoruz. Ayın başında adam bakar Hilal'e bir ay boyunca tutar. O ay kaç çeker artık onun kısmeti nasibi. Önemli bir şey bu. Bunu erteleyebilir mi? Erteleyebilir. Soğuk bir zamana erteleyebilir. olmaz Tekrar eğer şer'i bir özür sebebiyle bırakmadıysa olmaz yani adam eğer tutamayacak durumdaysa fakir doyurma cezasına intikal eder ama tutabilecek durumda tuttu tuttu şimdi tutabilecek durumda ne, ne demek yani iki ay boyunca peş peşe oruç tutamayacak olan bir adamda bir özür olması yani bir sıkıntı olması yaşadığı yerin veya çalıştığı işin meşguliyetin çok ağır ciddi bir şey olması lazım Yoksa normal şartlarda ağır bir işi olmayan genç yetişkin sağlıklı bir insan ne yapabilir? Hikaye oruç tutabilir. Yazın tutmaz. Değil mi? Kışın tutar kısa günlerde tutabilir. Burada yazın Ağustos'un soncağını tutma diye bir zaruret yok. Önemli bir şey değindi abi hatırlattı bana. Bu iki ay peş peşe olması şer'i bir zorunluluk veya gereklilik veya ruhsat olmaması durumundadır. Bundan dolayı bizde bizim ülkemizde şöyle bir yanlış anlama var. Mesela kadınlar Böyle bir kefaret durumları kendilerine gerektiği zaman adetten kesilinceye kadar bu keffareti geciktiriyorlar. Neden? Çünkü diyorlar ki biz madem adet görüyoruz, madem adet gördüğümüz zaman oruç tutmamız bize yasaktır. O zaman biz adetten kesilinceye kadar peş peşe oruç tutamayız. Bu doğru değil. Onlar da peş peşe orucu tutabilirler. Adet günlerinde orucu tutmazlar. Bu kesinti onları peş peşe tutmamış durumuna sokmaz. Çünkü onlar bu durumda oruç kendilerinden kesintiye uğratmadılar. Dinin onlara verdiği bir şeyden dolayı kesintiye uğratdılar. O oruç tutmuş gibi sayılır, değil mi? Sayılmaz. Oruç tutmadı. Hayır sayılmaz. Evet. Üzerine ilave edecek. O aradaki oruç tutmadığı zaman ne sayılacak? Oruç tutmamış sayılmayacak. Yani bu peş peşeliğe bozmuş Olmuş. olmayacak. Yani namaz gibi ilham. Tamam. Deminki söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Bunu unutmayın. Şeriatta, dinde, herhangi bir şeyin zamanından, ayından bahsediliyorsa burada itibar edilen ay, kameri aylardır. Kadınların iddetinde de bu böyle çok önemli bir mesele. Gerçi bizde yani kadın öldükten sonra hemen 3 ay içinde, 4 ay içinde bir başkasıyla evlenmez hemen hemen ama kadının iddeti açısından çünkü iddete başka hükümler de var değil mi? Kadın iddetliyken eşi ölmüş. Bilinmiyor subhanallah. Geçen bir arkadaşın babası vefat etti. Birkaç gün, birkaç gün içerisinde duydum diyor ki işte annemle alışverişe gittik işte eve bir şeyler koltuk takımı beğeniyoruz bir şeyler bir çarşıya gitmiş onu beğenmiş bunu beğenmiş subhanallah dedim ki yani iddet var bu kadın kodresi ölmüş böyle bir kadının kodresi ölen kadının dört ay on gün iddet beklemesi gerek ne demek iddet bekleme yani bu arada birisiyle evlenemez birisiyle nişan da yapamaz bu arada bu kadın bir zorunluluk olmadıkça evinden dışarı çıkamaz. Kocasının evinden dışarıya çıkamaz. Bu kadın süslenemez. Yani gözüne kalem çekemez. Güzel elbiseler giyemez. Koku sürünemez. Saçlarına süslenmek maksadıyla tarayamaz. Bunlar iddetin hükümleri. Birçoğumuz bilmiyoruz. Bu hükümlerde ne ile alakalı? Yine Allah bunu belli bir zamanla sınırlandırmış. Dört ay on gün. Bu hangi dört ay on gün? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bir de bir ayda on değil. Hicri aylarla dört ay ve on gün Bu önemli bir şey Ancak bizler Allah'ın müstehan Batıya olan yakınlığımızdan dolayı Batıya kafirler olan Özentimizden dolayı Belki burada sorsak aramızda Şu anda hicri hangi sene içinde olduğumuzu pek çoğumuz Bilmiyor hatırlamıyoruz Neden? Çünkü Müslüman olduğumuz halde Müslümanların takvimini Kullanmadığımız halde hangi takvimi kullanıyoruz? Gayrimüslimlerin, kafirlerin kullandığı takvimi kullanıyoruz ve ilim ehlinden çok büyük olan bazıları muasır alimlerimiz arasında bu şekilde Müslümanların takvimini kullanmayı bırakıp kullandığı işlerinde kafirlerin takvimini kullanmayı vela ve bera meselesi olarak zikrediyor. Yani kafirlerden bera etmek, onlardan uzaklaşmak, onların takvimini de kullanmamayı gerektirir bir kimsenin onlara bera ettiği, onlardan uzak olduğu Müslümanlara da yakın olduğunun göstergelerinden bir tanesi de Müslümanların takvimini kullanması kafirlerinkini kullanmaması biz mecburen şu anda onu kullanıyoruz ama maalesef birçoğumuz öbür takvimi kullanmamakla beraber hangi sene içinde olduğumuzu, hangi ay içinde olduğumuzu bazen bilmiyoruz, Allah sonumuzu hayır eylesin ne dedik birincisi cima etmek hem kaza gerektirir hem de kefaret. kefaret gerektirir. İkincisi cima olmadan ve kişinin kendi fiili ve iradesi ile menisini inzal etmesi. Cima olmaksızın. Cima yok. Ama kişi kendi iradesiyle, isteğiyle ve kendi fiiliyle bu ikisi beraber olacak. Hem adam bunu kastediyor olacak... Hem de bu işte bir... Bir şeyler yapması, bir şeyler söylemesi, konuşması lazım. Yani kendisinden bir... Eylem ortaya çıkması, sudur etmesi lazım. Bu şekilde... inzal olan kişinin de orucu... Bozulur. Çünkü oruç tutan kimse... Yemesi ve içmesiyle beraber neyini de bırakmalı? Şehvetini de bırakmalı. Allah için yemesi ve içmesiyle beraber... Şehvetinden de vazgeçiyor... Burada diyorlar ki alimler Bu da cumhur ulemanın Hatta birçoğunun icma naklettiği bir mesele Hilaf olsa bile Kişinin orucunu bozan durumlardandır Peki bu şekilde cima olmaksızın Meninin inzalet ed, edilmesi yoluyla Orucu bozan kimseye ne gerekir? Kaza. Kaza gerekir Kefaret gerekmez Çünkü yapılan iş meni boşalmış bile olsa İnzal olmuş bile olsa Cima değildir ve ona kıyas edilmez dedik ki kişinin kastı ve fiili olması lazım. Kastı olmadan insandan inzal olursa orucu bozulmaz. Ne gibi? Mesela rüya ile bir kimse ihtilam olsa uyansa oruçluyken inzal etmiş olsa ihtilam olsa orucu bozulmaz. Neden? Bir kastı yok. Veya fiiliyle dedik. Ne demek fiiliyle insan bir şey yani dokunarak, değil mi? severek, öperek eğer inzal orucu bozulur ama diyorlar ki halimler çok ince bir ayrıntı diyorlar ki adam hiçbir şey yapmasa hiç de bir şey söylemese sadece düşünme yoluyla hayal ederek inzal etse bu kimsenin orucu bozulur mu? diyorlar ki bunun orucu bozulmaz neden? çünkü Allah bu ümmete bir şey yapmadığı söylemediği sürece içinden geçirenler ne yapmıştır? affetmiştir adam da bir şey yapmadı bir şey de söylemedi, fiil yok. İçinden geçir, düşündü, düşündü, düşündü, inzal etti. Bu kimsenin orucu bozulmaz. Çünkü bir bir, bir fiil yapmadığı, içinden geçirdiği, söylemediği ve yapmadığı şeyden dolayı Allah onu muhakaze etmez. Üçüncüsü. Hı -hı. Fiil yok. Yaptığı bir şey yok adamın. Bir suçu yok. Bir gün tutar. Bu şekilde inzal eden bir kimse fiiliyle ve iradesiyle bir gün tutar. Tabii bu ilim ehlinin tamamının sözü değil. Böyle anlamayın. Mutlaka alınlar arasında böyle yapan kimsenin orucu bozulacağını söyleyen vardır. Onlar arasında bilerek cima dışında inzal edildiği zaman orucun bozulmayacağını söyleyenler olduğu gibi. Yani düşünün. Böyle diyenler de var. Ne diyorlar? Adam cima dışında ne yaparsa yapsın istimna yapabilir Mübaşere suretiyle olabilir. Severek, elleyerek, öp öperek, ok okşayarak hangi surette yaparsa yapsın. Eğer cima etmezse bu kimsenin orucu bozulmaz. Çünkü bu cima değil diyenler var ilim ehlinin arasında. Doğru değil. İnşallah. Çünkü cumhur hatta bazılarının nakleti şekli icma bunun aksine. Böyle olduğu gibi şöyle söyleyenler oradan düşünerek, kast ederek, irade ederek bir şey yapmasa bile orucun bozulacağını söyleyenler var ancak şeriatın genel kurallarından nasların genelinden istinbat edilen hususen şeyh İbn-i Üteymi'nin söylediği gibi böyle yapan kimse bir şey söylemediği için, bir şey de yapmadığı için Allah da bizlerin bir şey söylemeden yapmadan içimizde, içimizden geçirdiklerimizden dolayı bizi muhakaza etmeyeceği için böyle adamın orucu bozulmaz 3. Kasten yemek ve içmek kasten bir şey yemek ve bir şeyi içmek. Ne yapar orucu bozar. Bu da icma ile. Hem Kur'an nası ile, hem sünnet ile hem de icma ile. İcma olan meselelerde Kur'an nasını ve sünneti çoğu zaman zikretmiyoruz bile. Çünkü icmanın delaleti burada çok daha kuvvetli. İcma varsa bunun delaleti çok daha kuvvetli. Çünkü Kur'an nassı veya sünnet nası ile alakalı birisi bir muhalefet, bir değişik anlayış başka bir anlama tarzı, bakış açısı iddia edebilir. Başka bir nasılsın, onu nesk ettiğini, onu taksis ettiğini, işte sınırlandırdığı söyleyebilir. Ancak meselede icma varsa bu ne demek? Bu konu artık kapanmış bir konu. Üzerine yeni bir kimsenin yorum ilave etmesine imkan olmayan bir konu. Gerek yok değil, imkan olmayan bir konu. İcma var. İcma ile yemek ve içmek orucu bozar. Ancak neyle olacak bu? Kasten. Tamam mı den? Yani demin 3 tane şey saydık. Yani ne olmayacak? Cehaletle olmayacak. Unutarak olmayacak. Zorlanarak olmayacak. Yeme ve içme ile orucu bozan kimseye ne gerekir? O günü tutmadığı, yiyerek, içerek orucunu bozduğu o günü kaza etmesi gerekir. Böyle bir kimseye bundan sonraki diğer bütün orucu bozan şeylerin hiçbirisinin cimaya kıyas edilerek gerektiği gerektiğini söylemek doğru değildir. Sadece kaza gerekir. Ama dedik ki kaza ile birlikte eğer bu adam gevşek davranarak herhangi bir gerek olmadan yani Allah'ın burada hududunu kolay bir şekilde aşarak bu işi yapmışsa kaza ile birlikte bir de ne gerekir? Tövbe ve istiğfar etmesi gerekir. Dört Yeme içme olmasa da ilk bakışta Yeme ve içme manasında olan şeyler. Yeme içme değil, ama yeme ve içmeyle aynı anlamı taşıyan şeyler. Bunlar da orucu, bozarlar, yeme ve içme hükmünde sayılırlar. Burada delil nedir? Burada bununla alakalı bir delil yok. Mesela neyden bahsediyoruz? Yeme içme hükmünde olan şeyleri, mesela değil. O da tabii o da sayılabilir. O da sayılabilir. Bununla bahsettiğimiz şey şu: İnsanın yeme içme ihtiyacını gideren insana gıda veren ve ona tokluk hissi veren iğne gibi serum gibi veya işte tek, teknolojik <gülüyor> imkanlar içerisinde böyle bulunmuş diğer şeylerde orucu bozarlar öyle şimdi gıda serumları var değil mi adam onu taktığı zaman aylarca bir şey yemeden içmeden o serumla yaşayabiliyor yani bu serum o adam için aslen yeme içme olmasa da hükmen ne oluyor yeme içme oluyor Hükmen yeme içme olduğu için yeme içmenin hükmünü almış olur. Burada kullandığımız delil hangisi? Yani gıda serumunun orucu bozacağı ile alakalı bir ayet-i kerime yok. Bir hadis o da yok. Bir icma da yok. Burada kullanılan şey ne? Kıyas. Eğer meseleler birbirine benziyorsa, meseleler birbirinin hükmündeyse onların de ne olacaktır? aynı olacaktır. Zira Allah Azze ve Celle'nin şeriatında bir mizan vardır. Şeriatta bir mizan vardır. İlim ehlinden bazıları İbni Kayyim Rahimahullah kıyası, kıyas diye değil de diyor ki mizan diye isimlendirmek lazım. Allah'ın şeriatında bir ölçü var. Yani Allah Azze ve Celle birbirine benzeyen şeylerin arasını ayırmaz. Bir, i̇ki şey birbirine benziyorsa bunların arasında bir farklılık gözetmez. İki şey birbirinden farklıysa bunların arasını cem etmeye, birleştirmeye uğraşmaz, kalkmaz. Böyle bir mizam, böyle bir ölçü var şeriatta. Yani bunun ismine fukaha kıyaslıyorlar. O zaman yeme ve içmeye benzeyen şeyler de yeme ve içmenin hükmündedirler. Orucu bozarlar. Ve ne gerekir orucu bozan kimseye bununla? O günü kaza etmesi gerekir. Beşincisi, bilerek kusmak. Bilerek kusmak. Demin hadis-i şerifte geldi. Bir kimsenin kasten fiiliyle parmağını sokarak gibi veya bir şeye bakarak veya bir şeyi koklayarak kusmayı kastederek kusması halinde bu kimsenin orucu bozulur. Bunun orucunun bozulmasında diyorlar ki aslında bu da Allah'ın ona bir rahmetidir. Zira kusan kimse midesinde daha önce oruca kuvvetlenmek için yediği sahur yemeğini ne yapmış oldu. Çıkarmış oluyor bu kimse. Bu sebepten dolayı takatten düşecek, zayıf kalacak vücudunun bu gıdaya ihtiyacı var. Ondan dolayı denilmiş ki böyle kimsenin orucu bozulur. Bunun hikmeti de veyahut da hikmetlerinden birisi de budur. Altıncısı, hayız ve nifas kanının çıkması. Hayız ve nifas kanının çıkması da orucu bozar. Eğer kadın Hayızlı ve ise zaten orucu başlaması kendisine caiz ve mübah değildir. Şimdilerde böyle bir şey çok yaygınlaştı. Subhanallah ve televizyonlarda her evde bulunan hemen hemen, televizyonlarda ümmetin avamını dahi zehirleyen bir mesele haline geldi. Eskiden ümmetin avamı bu konularda hocalara, değil mi? İlmihal kitaplarına, müftüye, cami imamına itimat ederdi. Ancak şimdi... Bu konularla alakalı ümmetin üzerine icma ettiği meselelerde bile Allah'tan korkmadan rahatça söz söyleyen insanlar çıktılar. Ve bu insanlar her birimizin sanki evimizin içinde konuşuyorlar. Evimizin içinde ders halkası teşkil edip ailemize ders telkin ediyorlar. Ve avamdan birçok kimse şer'i hükümlerle alakalı birçok meselede tamamen cahil bile sayılacak. Birçok kimse onları dinleyip, etkilenip Orada duyduklarıyla amel ediyorlar. Bugün ilahiyatçı takımından birçok kimse hayızlı kadının da orucu tutabileceğini hatta tutmasının iyi olduğunu tutarsa bu orucun geçerli olduğunu söyleyerek ümmetin icmağına muhalefet ediyorlar. Hayızlı olan kadın oruç tutmaz. Tutmadığı günleri sonradan kaza eder. Eğer hayızlı kadın ya bu bir hastalık benim zayıflığından dolayı Allah bana böyle bir ruhsat vermiş. Ama benim gücüm yetiyor. Ben tutayım derse bu orucu kendisinden kabul olunmaz. Ve böyle bir kadın bu yaptığı işten dolayı günahkar bile olur. Yani hayızlı olan ve nifaslı olan kadının oruç tutmamasına ruhsat verildiği gibi oruç tutmaması da kendisi için nedir? Azimettir. Yani onun hakkında vacip olan, gerekli olan orucu tutmamasıdır. Kadın temiz, Herhangi bir hayız bir şey yok. Veyahut da doğum yapmamış, nifas yok. Oruca niyetlendi. Gün içerisinde hayız başladığı andan itibaren bu kanın geldiği andan itibaren artık bu kadın nedir? Orucu bozulmuştur. İsterse ezan okunmadan bir dakika, iki dakika önce olsun. Kadın bütün gün oruç tuttu. Akşam ezan okunmadan on dakika önce eğer adet kanaması başlarsa bu kadının artık orucu bozulmuştur. O gün akşama kadar tuttu ama akşama kadar tuttu ama orucu bozulmuştur. O günü ne yapması gerekir? Sonradan kaza etmesi gerekir. Aynı şekilde nifas da böyle. Nifas ne? Lonsalık. Lonsalık kanı. Yani doğumdan sonra kadının rahminden gelen bir kan. Bu hayır ve nifas kanının çıkması da orucu bozan şeylerin bizim tertip ettiğimiz şekliyle altıncısı ve sonuncusu. Altı tane. Birincisi neydi? Cima etmek. İkincisi? Cima etmeden inzal etmek. Kasten evet barakallahu anh. Üçüncüsü kasten yemek ve içmek. Dördüncüsü yemek ve içmeye benzeyen şeyler kullanmak. Beşincisi bilerek kusmak. Altıncısı da hayır ve nifas kanının gelmesi. Bunlar orucu bozan şeyler. Bir de orucu bozmayan şeyler var. Bu ilginç değil mi? Orucu bozmayan şeyler. Fukaha bunu kitaplarında zikrediyor. Çok ilginç. Abdesti bozan şeyler var. Bir de diyorlar ki abdesti bozmayan şeyler. Halbuki akli taksime göre orucu bozan şeyleri saydıktan sonra ne denilebilir? Bunun dışındaki hiçbir şey orucu bozmaz. Abdesti bozan şeyler say, abdesti bozan şeyleri saydıktan sonra denilir ki bunun dışındaki abdesti bozmaz. Ancak fukaha böyle yapmamış da orucu bozmayan şeyleri de, abdesti bozmayan şeyleri de saymışlar. Ve bunlar arasında her şeyi saymamışlar. Çünkü eğer bu altı madde orucu bozuyorsa, bu altı maddenin dışında dünyada ne kadar şey varsa bunlar orucu bozmaz demek. Ama fukaha, bu altı maddenin dışında dünyadaki her bir şeyi saymamışlar da bazı şeyleri saymışlar. Yani şöyle dememişler, oturmak orucu bozmaz, yürümek orucu bozmaz değil mi? Gülmek orucu bozmaz, konuşmak orucu bozmaz. Bunları saymışlar mı? Ama bunlar orucu bozmayı neden saymamışlar? Çünkü abdesti bozmayan şeyleri sayıldı de olduğu gibi orucu bozmayan şeylerde de bunların sayılmasının sebebi şu. Yani bunların orucu bozduğu vehmediliyor olabilir. Orucu bozduğu zannediliyor olabilir. Veya orucu bozduğu mercuh, zayıf bir görüştür ama doğrusu orucu bozmadığıdır ama bunu beyan etmek için orucu bozmayan şeyleri altında bazı maddeler zikretmişler. Biz de onları şöyle toparladık. Orucu bozmayan şeyler diyoruz ki bir unutarak, yemek, içmek, cima etmek. Kasıtlı yapmak bunları ne yapıyordu orucu? Bozuyordu. Unutarak yapmak orucu? Bozmaz demek ki o zaman. Sadece bunlar değil. Yani diğer insanın kendi iradesiyle yaptığı Orucu bulan her şey de bu böyle. Unutarak yapıldığı zaman oruç bozulmaz. İkincisi insanın cünüp olarak sabahlaması. Cünüp olarak sabahlamakta orucu bozmaz. Oruca bir zarar vermez, orucu eksiltmez. Bu cünüp olarak sabahlama isterse kişinin kendi iradesi dışında yani ihtilam ile olsun isterse kişinin kendi iradesiyle yani eşiyle girdiği ilişki sonucunda cünüp olma olsun. Yani bir kimse oruç gecesi sahurdayken ilişki suretiyle cünüp kalsa ve bu şekilde uyusa sabah fecirden sonra uyansa bu kimsenin cünüp olarak sabahlaması orucuna zarar vermez. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cünüp olarak sabahlar sonra gusleder ve orucunu tutardı. Ve bu cünüp olarak sabahlaması da ihtilam sebebiyle değildi. Yani ailesinden dolayı cünüp olarak sabahlar, sonra gusleder ve orucunu tutmaya devam ederdi. Bu böyle ise gündüz vakti oruçluyken kendi iradesi dışında ihtilam olan kimsenin orucu evla olarak bozulmaz. Böyle bir kimsenin orucuna herhangi bir sakatlama gelmez. Bu bizim ülkemizde bilinmeyen konular arasında meşhur olan bir mesele olduğu için zikrettim. Çünkü hususen gençler arasında böyle şeyleri soramadıkları da için bir de ihtilam olunca zaten bizde insan lanetlenilmiş gibi de bir inanış bir, bir kanaat var. Bir yerde yok, <gülüyor> i̇nsan oruçluyken ihtilam olsa bu kimsenin orucu sahihtir. Kalkar yıkanır. Namaz vakti geldiği zaman namazı geçmesin diye. Yoksa cüdüklükten yıkanmanın zaten oruçla Direkt bir ilgisi alakası yok. Bu ikincisiydi. Üçüncüsüne de diyoruz ki öpmek ve mübaşere etmek. Oruçlu kimsenin eşini öpmesi ve mübaşere etmesi orucunu bozmaz. Burada eşini diyoruz. Cima'da da eşini dedik. Peki insan eşi dışında başka birisiyle bunun ismi ne bu suretin ismi? Zina. Zina etsem Zina etme suretiyle onunla cinsel eşi dışında birisiyle. Demin dedikçe geceden orca tutmayan insanlarla alakalı kaza etmesine onun izin mele verilmiştir. İlim ehlinden böyle bir diyorlar ki böyle bir kimse için ilim ehlinden şöyle diyenler var. Ramazan günü eşiyle cima ederek değil de yabancı bir kadınla zina ederek orucu bozan kimseye kefaret gerekmez. Kefaret gerekmez de demek? Yani bu adamın durumu kefaretlik falan bir durum değil. Kefaretle izah edilecek kurtulacak bir durum. Değil. Bunun yaptığı cürüm çok büyük bir cürüm. Bakın kendisine helal olan eşiyle cima etmesi insan helal değil mi? Böyle bir kimsenin bile oruçluyken yaptığı şey büyük bir cürüm ki hakkında büyük bir kefaret var. Düşünün bir de kendisine helal olmayan yabancı bir kadınla zina eden insan için. Diyorlar ki bu adam için kefaretle kurtarmak gibi bir durum. Yok bu da ne yapacak? Tövbe istiğfar edecek. Bununla alakalı tabii ilim ehlinin başka sözleri de var. Bunu şunun için ettim. Bu meselenin ne kadar şeni, büyük ve tehlikeli bir şey olduğunu ifade etmek için. Yani Ramazan günü insanın eşiyle cemaat etmesi bile o günün hürmetini ihlal etmek açısından. Allah'ın o, o günle alakalı hususi bir emrini ihlal etmek açısından ne kadar büyük sonuçlar, ne kadar büyük bir cezai müeyyide gerektiriyor. Bir de düşünen insanın asıl itibariyle kendisini helal olmayan birisiyle bu, cünü, bu, bu cürümü irtikab etmesi, işlemesi, onu ne hallerine, ne, ne durumlara sokak Rabbimizden selamet isteyelim. Üç dedik, öpmek ve mübaşer etmekte orucu bozmaz. Hatırlayın, burada geçti bu Lugul Meram'da. Ne diyor valdemiz? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken öperdi ve mübaşer et, ederdi. Dördüncüsü, yine bu Lugul Meram hadisleri arasında geçti. Yine biz ilim, ehli arasın, ilim ehlinin sözleri arasından Birini tercih ederek dedik ki hacamat yaptırmakta orucu bozmaz. Zira dedik Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken hacamat yaptırdı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kişinin hacamat yaptırmasına ruhsat verdi. Eğer hacamat yaptırmak orucu bozmaz diyorsak buna benzer özellik taşıyan buna benzeyen diğer bir mesele olan kan vermeyi de ne diyoruz orucu? bozulmaz. Yani insan oruçluyken gitse kan bağışlasa orucu bozulmaz. İhtiyaç olan birisine kan verse orucu bozulmaz. Ancak orada söyledik, bunu tekrar edelim. Yine böyle bir kimsenin ihtiyaten ilim mehdi'nin sözleri arasındaki bu ihtilaftan çıkmak maksadıyla eğer bir zaruret, bir mecburet yoksa bu hacamat yapmayı kan vermeyi de iftardan sonra tehhir etmesi inşallah daha evladır, ihtiyata uygundur. Beşincisi, kan vermek, orucu bozmadığı gibi bir başkasından kan almakta orucu bozmaz. Kan almakta orucu bozmaz. Zira kan almakta ne yemedir, ne içmedir, ne de yeme ve içmeye benzeyen bir şeydir. Onlara kıyas edilecek bir tarafı da yok. Zira diyor ki ilim ehlinden bazıları bazıları şöyle diyebilir vücuttaki temel madde kan yediğimiz içtiğimiz şeyler vücutta kan oluyor Öyleyse yani yediğimiz içtiğimiz şeyler kan alıyorsa Kan da bu hükümdedir Diyorlar ki hayır öyle değil Bırakın kanın Yeme içme hükmüne geçmesini Yeme içmenin yerini tutmasını İnsan kan aldığı zaman Yeme içmeye olan şehveti iştahı daha da fazla Artar Yeme içmeye daha fazla ihtiyaç duyar Bundan dolayı kan almakta Abdest orucu bozan bir şey Değildir Altıncısı. 5, 6 İnsanın serinlemek kastıyla bile olsa kendini serinletmek amacıyla bile olsa yıkanması duş alması üzerinden su dökülmesi veya havuza denize girip yüzmesi orucunu bozmaz. Ne diyoruz? Serinlemek kastıyla bile olsa zaten bunun dışında insan ihtiyacı olduğu zaman yıkanabilir. İlim ehlinin zaten çoğu bunu söylüyorlar. Ama bazıları diyorlar ki hayır, serinlemek kastıyla bunu yaparsa, üzerindeki orucun meşakkatini kırmak için yaparsa, bu yaptığı iş mekruhtur. Bazıları diyorlar ki orucu bozabilebilir. Diyoruz ki doğrusu, serinlemek kastıyla bile olsa insanın su dökülmesi, duş alması, havuza denize girmesi orucunu bozmaz. Peki hocam bunun boğazına su kaçarsa? Boğazına su kaçarsa bozar mı? Bilerek kaçmadı ki. Boğazına kaçan yediği içtiği şeyin Orucunu bozması için ne dedik 3 tane Şartlar ne diyor onlar Unutma, Unutma olmayacak Cehalet olmayacak ikrah olmayacak yani hatırlayarak Bilerek ve kast ederek yapacak Unutarak adamın boğazına su kaçarsa Yıkanırken veya yüzerken orucu Bozulmaz Abdest alırken mazmaza yapıyor istinçak yapıyor Boğazına su gitti Orucu Bozulması. Bozulmaz giyme, mı? bu, tehlike, bu, bu ya. mazmaza yaparken de öylesin. Boğazının orasına kadar gidiyorsun. Mesela dişini fırçalıyorsun. Diş diş fırçasını ağzını kullanıyorsun. Birazdan gelecek o da bozmaz diyeceğiz. Diş macunları ne yapabilir insanın boğazına? Kaçabilir. Yolda yürürken insanın boğazına kar yağmur suyu kaçabilir. Bunların hiçbirisi insanın orucunu bozmaz. Neden? Kastetmediği için, hata ile olduğu için. Ondan dolayı yıkanırken de, yüzerken de boğazına gırtlağına su kaçarsa bunu kasten, amden yapmadığı için orucu bozulmaz. Bununla, bununla alakalı bir rivayet de var. Nebi sallallahu aleyhi ve de oruçluyken sıcağı şiddetinden veya susuzluğun şiddetinden başından aşağı su dökülmüş. Bu da ondan sahih olarak sabit olmuş. Yedincisi, misvak veya diş fırçası kullanmak. Misvak kullanmak orucu bozmaz. Günün hangi saatinde olursa olsun orucu bozmaz. Günün hangi saatinde olsun mekruh da olmaz. Bunu neden söyledik? Bununla şundan söyledik. Çünkü ilim ehlinden bazıları diyor ki, evet. Misvak orucu bozmaz. Oruçlu misvak kullanabilir. Ama zevalden sonra yani öğlenden sonra misvak kullanması kendisine mekruhtur. Bununla şunu hareketle söylüyorlar. Diyorlar ki, çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, oruçlunun ağız kokusu Allah katında Mis kokusundan daha değerlidir. Yani bizim için kerih olan bu kokunun Allah katında bir kıymeti var, bir fazileti var. Eğer sen ey oruç tutan kişi bu kokuyu gidermek için misvak kullansan ne yaptın? Bu faziletini düşürmüş oldun. Bu faziletten mahrum kalmış oldun. Bundan dolayı diyorlar ki zevalden sonra misvak kullanmak mekruhtur. Ancak bu doğru değil. Zevalden önce ve zevalden sonra günün her vakti Misvak kullanmak caizdir. Orucu bozmaz. Herhangi bir saatinde misvak kullanmak da değildir. Eğer bu misvak taze, yaş, tadı, o acılı olan bir misvak bile olsa. Bir de diyoruz ki misvakla beraber ne? Diş fırçası. Diş fırçasında misvakı yaz edebiliriz. Aynı şekilde insanın saburdan sonra sabah kalktıktan sonra, fecirden sonra dişlerini fırçalamasında bu fırçalama esnasında diş macunu kullanmasında da orucunu sakatlayacak bir şey inşallah yoktur. Bu esnada boğazına yanlışlıkla bir şey kaçsa bile. Sekizincisi orucu bozmayan şeyler. Koku veya buhur kullanmak. İnsanın koku sürünmesi de orucunu bozmaz. Kokuyu koklaması orucunu bozmaz. Burada buhur yapsak ud yaksak dolaştırsak orucumuzu bozmaz çünkü bunlar da ne yemek ne içmek ne de bunlara benzeyen şeylerdir ilim ehlinen diyor ki ama işte o buhurun parçaları duman içimize kaçıyor genzimize gidiyor böyle bile olsa çünkü bunlar yemek ve içmek anlamına gelmez dokuzuncusu yine bu geçti. sürme çekmek sürme çekmekte orucu bozmaz Sürmenin tadı gırtlakta hissedilse yine bozmaz çünkü gırtlakta hissedilse bile bu da yeme içme demek değil. Onuncusu sürmeye kıyasla sürmeden yola çıkarak göz, kulak, burun damlası kullanmak. Bunlar da orucu bozmaz. Tadı gırtlakta hissedilse bile. Çünkü bu damlaları damlatmak da insanın gözüne gözüne bir şey damlatması, kulağına bir şey damlatması, burnuna bir şey damlatması ne şeriat dilinde ne dilde lisan'dan Ne insanların örfünde Adetinde yemek ve içmek Demek değildir Öyleyse bunları yemek ve içmeye Kıyas etmek doğru Değildir On birincisi Gıda yerine geçmeyen Yani demi söyledik ya gıda yerine geçen ilaçlar Ne yapar olucu? Bozar dedik Gıda hükmündedir dedik Gıda yerine geçmeyen Gıda hükmünde olmayan iğne Serum Fitil. Fitil ne biliyorsunuz? Fitil kullanmak doğrucu bozmaz. İşte insülin gibi, ağrı kesici iğneler gibi. Gıda yerine geçmeyen öyle bir serum varsa başka bir şeyden dolayı bozmayabilir. Tok tutan değil, değil mi? Bey evet, tok tutan gıda olan serum değil. Su içmek sizin kapatsa Su içmeksin hapısa yutsa bozar. <gülüyor> Yedi çünkü onun. Şimdi geliyor söylüyoruz. Astım gibi hastaların kullandığı fıs fıs. Bu ağzına taklı fıs, fıs yapıyorlar ya. Hava. Bu bozmaz. Bu fıs fıs. Ve dil altı hapı. Sen bunu kastettin galiba. Dil altı Kalp hastaları mı? Tansiyon hastaları mı? Kim kullanıyor? Dil altı hapı. Buraya koyuyor hemen orada. Ağzın içindeki enzimlerden hemen eriyip kaybolup gidiyor. Yediğimiz midemize karnımıza giden bir şey değil. Bu da bozmaz inşallah. Ve diyorlar ki bir de gargara. İnsan bazen ağız sağlığı için ağzında bir şeyler çıktı temizlemek maksadıyla gargara kullanabilir. Bu da orucu, orucu bozmaz. Gargara kullanırken boğazına parça gitse, gargaradan bir şey bir miktar gitse bu da orucunu bozmaz. Kasten yutmadığı için. 13 Ağız dolusu bile olsa isten dışı kusmak. Bozan şeylerde ne dedik? Kasten kusmak bozar. Kasten kusmak bozarsa kasıt olmadan kusmak orucu bozmaz. Diyoruz ki ağız dolusu bile olsa. Bu konudaki muhalefete işaret ederek. On dördüncüsü kasıtsız olarak boğaza toz, yağmur, kar ve benzeri bir şey kaçması. Bunlar da orucu bozmaz. Neden dolayı? Boğaza bir şey gitti, diye bir şey gitti. Yeme içmeye benziyor bayağı. Neden bozmaz? Kasıt olmadığı için. On beşincisi kasıtsız olarak su diş macunu gargara ve benzeri bunları yutmak. Bu doğrucu bozmaz. Kasıt olmadığı için. On altıncısı tükürük ve balgam ve benzeri vücudun kendi içinden gelen şeyleri yutmak. Bunlar da orucu bozan bir şey değildir. Bunlar da yemek ve içmek değildir. Vücudun zaten kendi içindeki şeydir. Ancak ilim elinden bazı şunu söylüyor. Diyor ki insan kasıtlı olarak susuzluğunu gidermek maksadıyla ağzında tükürüğünü biriktirse sonra yutsa bu hoş bir şey değil. Bu mekro olur. Ama bunlar orucu bozmaz acil olana göre inşallah. 17.si ve bizim tertibimize göre soruncusu da Diyorlar ki diş arasında kalmış yemek kırıntılarını yutmakta orucu bozmaz. Geceden dişimizin arasında bir şey kaldı. Bazı dişler var böyle. Dolguya ihtiyaç var. Baya bir yer var içerisinde. Onlar değil tabi. Evet. Diş arasında <gülüyor> kalan küçük kırıntılar. İnsan ne yapar? Bunu? İhtiyar olmadı değil mi? Böyle çıkarıp yutar. Bu da orucu bozmaz. Küçük olduğu için, yesir basit bir şey olduğu için ve bundan ihtiraz etmek, kaçınmak galiben Zor olduğu için buna göz yumulmuş, affedilmiş. Bu şekilde tertipledik 17 madde halinden. Orucu bozan ve bozmayan şeylerde böyle sıraladık. Kalan zamanda önümüzdeki dersi inşallah diğer hadisleri tamamlamaya çalışalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına salat ve selam olsun.